Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Zeyd, kurbanlık develer hazır mı? Evet, 70 deve var. Sürüyle kim ilgilenecek? Esremlilerden dört kişi görevlendirildi. İyi, Resulullah'ın silahlandığını duydu.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 Bir söz verdik, arkasında durmalıyız. Ben bu utancı yaşıyorum. Onlar gelecekse ben gidiyorum. Şehrimizi terk ettiklerinde geri dönerim. Biz de duramayız. Şehri boşaltalım. Zaten üç gün süreleri vardı. Gelsinler, görüp gitsin. Evet, madem savaşmayacağız, onlarla muhatap olmayalım. Nasıl isterseniz öyle olsun. 119. Bölüm Medine'den yola çıkan Müslümanlar, Zülhuleyfe mevkiine geldiklerinde ihrama girdiler. Peygamberimiz süvarileri ve kurbanlık develeri önden gönderdi. Müslümanlar da ihramları içinde telbiye getirerek ilerlemeye başladılar. Mekke, rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, makam İbrahim'i, zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik. Ah, ah, harem-i şerif burnumda tütüyor. Ayrılalı altı yıl oldu. Doğduğum evi, oyunlar oynayarak büyüdüğüm sokakları, Mekke panayırlarını rüyalarımda görür oldum. Ben de öyle. Sanki bir daha hiç göremeyecekmişim gibi bir hisse kapılıyorum bazen. Size de oluyor mu? Olmaz mı? Bunun adı hasret. Özlemin arttıkça kavuşmak imkansız görünüyor. Ama bak, şimdi Resulullah'la dönüyoruz. Bundan güzel yol arkadaşı mı olur? Allahu Ekber! Lebbeyke lebbeyk! Önden gönderilen süvarileri gören Mekke müşrikleri telaşa kapılmış...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 Dur hele İkrim'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir. Herhangi bir savaş hazırlığımız yok. Üstelik şehrimize geliyorlar. Çoluk çocuklarımızı güvence altına almalıyız. Kan dökmenin bir sebebi olmalı. Daha nasıl bir sebep arıyorsunuz? Adamlar savaşçılarını gönderiyor. Eh, Muhammed verdiği sözü bozmaz. Aramızda on yıllık bir barış anlaşması var. Bu adamlarla yaptığımız anlaşmanın maddeleri birer birer aleyhimize dönüyor. Mekke'den Muhammed'e katılmak isteyenlere izin vermediniz. Adamlar ticaret yolumuzun üstüne yerleştiler. Ebu Cendel, Ebu Basir derken şimdi bir eşkıya çetesi var karşımızda. Tükürdüğünüzü yaladınız. Muhammed'e haber gönderip onları yanına alması için yalvardınız. E? Şimdi de Mekke'ye girmeyin diye rica mı edeceksiniz? Yol kesip ticaret kervanlarımıza zarar vermeye başlamışlardı. Ne yapsaydın? İşte bu şekilde geri adım ata ata onurunuzu ayaklar altına alıyorsunuz. İkribe, öfkene yenik düşüyorsun. Aklını kullan. Sonradan pişman olacağın işler yapma. Ben Muhammed'i tanırım. Ondan zarar gelmeyecektir. En azından bu sefer. Yine de... Önden birini gönderip niyetini öğreneceğim Müslümanlar Mekke'ye yaklaşmıştı Kureyş temsilcileri peygamberimizin yanına giderek onunla görüştüler Muhammed görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık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 Temsilci Kureyşlilere durumu anlatınca onlar da Mekke'yi boşaltma kararı aldılar. Böylece daha önceden konuşulduğu gibi Müslümanlar üç gün boyunca Mekke'de kalacaklar, ibadetlerini yapıp üçüncü günün sonunda şehri terk edeceklerdi. Müslümanlar nihayet Mekke'ye ulaşmışlardı. Ensar Kabe'yi görmenin, Muhacirlerse hem memleketlerine hem de Allah'ın evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Bu sırada müşriklerden bazıları eski Mekkelileri görmek için evlerinin damlarına çıkmış, bazıları ise geçecekleri yerlere sıralanmışlardı. Bunlar yanımızdan ayrıldıktan sonra yoksulluk içinde kalmışlar. Medine'nin sıtmasına yakalanmışlar diye duydum. Eski güç ve kuvvetleri kalmamış, geceleri uyku bile uyuyamaz olmuşlar. Darlık ve yoksulluk içinde perişan olsunlar. Mekke'yi şu adam için terk ettiler. Değer miydi? Hı, sadece terk etseler yine iyiydi. Aramızdan kaç kişiyi öldürdüler. Yakın zamanda yok olup gitsinler. Peygamberimiz Mescid-i Haram'a gelince ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından geçirip sol omzunun üzerine attı ve sağ omzunu açtı. Sonra da bugün kendini şu müşriklere güçlü ve zinde gösterecek olan kişilere Allah rahmetiyle muamele etsin dedi. Ashab-ı kiram da bu sözler üzerine tavaflarını çalımlı bir şekilde hızla yaptılar. Peygamberimiz devesi kasvanın üzerinde bulunuyor, Abdullah bin Revaha da devenin yularını tutuyordu. Bu arada şiirler okumaya başlayan Abdullah bin Revaha, kafirleri yeriyor, Allah ve Resulünü övüyordu. Hazreti Ömer yergi ifadelerini duyunca bundan rahatsız oldu. Abdullah, Allah'ın evindeyiz. Resulullah'ın önünden yürürken bu şiiri söyleyip duracak mısın? Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sorusuna bizzat cevap verdi. Onu susturma Ömer. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun sözleri Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha etkilidir. Devam et İbn Leva. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Bir olan odur. Bir olan odur. Vaadini gerçekleştiren odur. Vaadi gerçekleştiren olur. Kuluna yardım eden odur. Kuluna yardım eden odur. Askerlerini güçlendiren odur. Askerlerini güçlendiren odur. Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da odur. Toplanmış, Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da odur. Rabbimiz, Rabbimiz. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Bize, Bize dünyada, dünyada da ahirette de, de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Bizi, bizi ateş azabından koru. Öyle ezanı vakti geldiğinde peygamberimiz Bilal Habeşi'nin ezan okumasını istedi. Hazreti Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak ezan okumaya başladı. Allahuekber Allahuekber Allah Müslümanlar huşu içinde ezanı dinlerken Kureyş müşrikleri son derece rahatsız olmuşlardı. Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik? Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle, şimdi kâbenin üstüne çıkmış. Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler. Peygamberimiz Mekke'de herhangi bir eve misafir olmadı. Üç gün boyunca kâbenin yanında kendisi için kurulan bir çadırda kaldı. Bu sırada Mekke'de bulunan Müslümanlar ziyaretine geliyordu. Müslüman olduğu herkes tarafından bilinen Hazreti Abbas da Bu üç günü peygamberimizin yanı başında geçirdi Amca Efendim Ali Hamza amcamın kızı Ümame nasıl? İyi hamdolsun Ali Bizimle beraber kalıyor Amcam şehit olduğunda küçücük bir kızdı Artık büyüdü Ha, Bak iyi insan lafının üstüne gelir Şurada bir topluluk var görüyor musun? Kabe'ye doğru gelen kadınlar var Onları mı diyorsun? Evet en önde 9-10 yaşlarında bir kız var ya Evet. işte o Ümame. Öyle mi? Ben onu Fatıma'nın yanına götüreyim. Olur. O da sizi özlemişti. Kalabalıktan fark edememiştir. Ümame! Gel kızım. Geldim amcacığım. Hoş geldin. Bak burada kim var tanıyabildin mi? Tanıyorum. Ali abim değil mi? Aferin sana. Hatırladın. O da seni soruyordu. Merhaba Ümame. Merhaba. Görüşmeyeli baya büyümüşsün. Hoş geldiniz Mekke'ye. Amcamı görmek için geldim ama göremedim. Çok kalabalık. Bak Fatıma şurada. Yanına gidelim. O seni Resulullah'ın çadırına götürür. Ne dersin? Olur. Birazdan görüşürüz amca. Görüşürüz. Hadi güle güle. Kureyş müşrikleri üç günlük sürenin bitmek üzere olduğunu hatırlatmak üzere Hazreti Ali'ye geldiler. Bu akşam süreniz bitiyor. Efendine söyle toparlanıp gidin. Bu akşam üçüncü günün bittiğini biliyoruz. Merak etmeyin anlaşmaya uygun olarak gideceğiz. Biz sizi uyarmış olalım da. Neler oluyor Ali? Süremizin dolduğunu söylemeye gelmişler sağda. Bana seni tehdit ediyorlar gibi geldi. Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk. Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz? Yesrip'ten gelmiş sağda bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun? Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı.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 Git efendilerine dediğimiz vakitte ayrılacağımızı söyle. Bir daha da saygısızlık yapan kimse çıkmasın karşımıza. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.